Tabii bunun iki tarafı var. Bir e, emekliliği gelmiş bir insanın emekli olmuyor, devam ediyorsa o parasına zekat gerekir mi gerekmez mi? Hı hı. Bu mesele tartışılmış ancak fakihler genel olarak günümüz fakihleri gerekli olmadığını, zekatın vacip olmadığını söylemişler. İkinci kısmı ise tabii emekli olduktan sonra bir emeklilik ikramiyesini hak etmiş hı hı. ama emekli olmuyor. Tabii o parası da elbette bir şekilde değerlendiriliyor. Yani değerlendirildiği takdirde bizim Türkiye'de devletimizin farklı farklı fonları var. Yani pek çok taraftan gelirleri var. Evet. Yani bunlardan bir kısmı doğrudur. Dinen bizim onaylayamayacağımız fonlar da var. Hı hı. Onaylayamayacağımız dinen efendim gelirleri de var. Ama bunun yanında pek çok alanda da nitekim biz memur olarak maaşlarımızı da devletimizden alıyoruz. Ama onayladığımız İslam'ın helal saydığı taraftan elde ettiği gelirler... Veya bütçesinde bulundurduğu paraları bu şekilde değerlendirdiği helal olan alanlar çok daha fazla. Dolayısıyla yani bir memur kardeşimiz emekliliği gelmişse emekli olmadığı takdirden o paralar nasıl şu şekilde veya bu şekilde değerlendirilmiş kendi niyetinde paralarının helal yoldan değerlendirildiğini inansın. Bu bir esastır fıkıhta. Bizim fakihlerimiz daha hocam şöyle bir şeyi tartışmışlar bu önemlidir ama. Bu meselelerin çözümünü de bulmak için. Eskiden tarlalardan efendim ürünler hasat edilir, bir yere konulurdu. Ha, hayvanlarla da affedersiniz dövülürdü onlar değil mi? Tabi hayvan dövünce e, netice itibariyle hayvandır oraya dışkısını falan da bırakabilirdi. Bu nasıl temiz olacak diye fakirler tartışmışlar demişler ki insan tam olarak nereye yaptığını bilmiyorsa onun belli bir kısmını tutar atar, belli bir kısmını veya hibe ediyorsa artık onun geri kalan kısmının temiz olduğuna inanır ve kabul eder. Veya bu ne gibidir? Mesela bir insan üzerinde görünmeyen bir necaset bulaştığını bilir. Tam olarak neresinde bilmiyorsa evet. herhangi bir yerini temizlediği zaman der ki ben necaset olan kısmını temizledim ve artık temiz hale geldi. Yani biz de aldığımız maaşlar noktasında veya soruyu soran beyefendinin ifade ettiği gibi paramızın değerlendirilmesi noktasında biz evet. paramızın helal yoldan elde edilmiş gelirlerle maaşımızı aldığımızı kabul eder. Böyle inanırız. Ve yine aynı şekilde paramızın helal yollarla değerlendirildiğine inanırız hı hı. niyetimiz bu olur. İnşallah bu niyetlerimizle beraber hiçbir mesuliyetimiz de olmaz aldığımız da helaldir.